Şimdi kadınların saygı ve sözü emek kocasına mesele saygını nasıldır kocasını nasıl şey diyorlar mesela hani e, ev kadını ev kadınıdır ki bir kadın kendini bilecek kocasına saygılı olacak kocasını bilecek sevgi karşılıktır.